610. konu, İbni Asakir'in hadisi, Ebu Ubeyde'nin Hazreti Ebu Bekir'in halifeliği hakkındaki sözleri, Ebu Bekir, Ebu Ubeyde'ye haber göndererek, gel, seni halife yapalım, çünkü ben Hazreti Peygamber'den, her ümmetin bir emini vardır, bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde'dir, dediğini duydum, dedi, Ebu Ubeyde, ben Resulullah'ın Müslümanlara imam olmasını emrettiği bir kişinin önüne geçmek istemiyorum, dedi.